mi? Görmediler. Görseler ne yaparlardı? Çokça isterlerdi Ya Rabbi. Cehennemi gördüler mi? Görmediler. Görseler ne yaparlardı? Ondan çok çok korkarlardı. O zaman diyor, ne istiyorlar? Melekler de diyor ki Ya Rabbi senin rızanı istiyorlar. rızanı tarifler. Allah da diyor ki hepsine verdim diyor. Yani Allah'ın rızası cennettir. Allah hepsine vermiş istediklerini ama Ya Rabbi orada bir falan var filanı görmeye gelmiş. Niyeti senin rızan değil. Olsun ona da verdim diyor. Onlarla oturan şakı cehennemehli cehennem ehli olamaz diyor. Allah onlardan kılsın inşallah. Hmm. Geçen hafta kusuf namazıyla kusuf namazı yani güneş tutulması ile ay tutulması ile alakalı Onlarla alakalı bölümü işlemiştik. E dedik ki kusuf namazı neyin tutulmasıydı? Güneş tutulması. Kusuf'ta ayın tutulmasıydı. Kendilerine has namaz kılınış şekilleri vardı. Öyle değil mi? Evet. Çift rükulu, çift kıyamlı bir namaz kılış şekli vardı güneş tutulmasında. Şimdi inşallah Teala bu hafta salatü istiska yani yağmur duası, yağmur için namaz kılmak, dua etmek... Bunun keyfiyeti nasıl? Bunun nasıllığı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sünnetinde nasıl oldu? İnşallah bu meseleye gireceğiz. Anladınız mı? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâhi nahmedühu ve nestaînühu ve nestağfirühü. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i amâlinâ ve yehdihillâhu fe lâ mudille leh ve mâ yudlill Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ama بعد. dedik ki yağmur namazı. Bunun tarifi şudur. et talabu suqya minallahi ta'ala bi inzal-ül Allah'tan yağmur indirmesini, su indirmesini talep etmektir. Yağmur duası. Kad ecma'al ulema ala ennehu sünnetun alimler bunun sünnet olduğunda icma etmişler ki peygamberin yaptığı çok maruf bilinen fiillerden sünnetlerden bir tanesi peki nedir yağmur duası namazın hükmü yestehibbu indel cumhur cumhurun yanında nedir müstehaptır İmam insanlarla beraber ne yapar bir tepeye çıkar onlarla beraber iki rekat namaz kılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı sahih hadislerde sabit olmuştur fean ubbad ibni temim Radiyallahu anhu amcasından nakil ediyor. Hal dedi ki: "Kharecen Nebi sallallahu ile musallaya istizqii. Nebi sallallahu aleyhi yağmur için çıktı diyor musallaya. Wastaqbala <gülüyor> al-qibla kıble yöneli ve salle rekatayn. 2 rekat namaz kıldı. Wa qalaba ridahu, ja'ala al-yamina al-shimal. Elbisesini de ters geçirdi. Yani ne niye böyle yapıyor? Sağını soluna giymiş. Yani Allah'a karşı zellilliğini ortaya koymak için. Kulun Allah'a olan ihtiyacını ortaya koymak için. Yani öyle bir hal içinde ki öyle bir vaziyet halinde ki yani Allah'a diyor ki perişan olduk. Bize su gönder. Bize yağmur gönder diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden elbisesinin sağını soluna soluna sağ, sağa giyermiş. Çocukları, kadınları, özellikle yaşlıları hayvanları dahi bu namaza götürürlermiş bu duaya. Allah'tan Allah'a rahmet etmesi, Allah Azze ve Celle'nin yağmur indirmesi için Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendini hakir sayarmış. Allah'ın karşısında bu şekilde Allah Azze ve Celle iki rekat namaz kıldıktan sonra yağmur indirmesi için dua edilmiş. Fakat bunun hükmü noktasında Ebu Hanife Cumhur'a muhalefet etmiştir. O da dedi ki bu aslında sünnet bir namazdır ama bunun için dağlara tepeler çıkmak gerekmez dedi. Yani sadece bu e, mescitte doğal olarak yapmak e, sünnette sabit olmuştur dedi. O da şu e, hadisi delil alıyor. Birazdan gelecek inşallah. Bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kuraklık olduğu. Ya Resulallah, Allah Allah dua et. Allah yağ yağmur indirsin deyince peygamber dua ediyor. Allah da yağmur indiriyor. Hepiniz bilirsiniz bu hadisi. Sonra her yer taşınca ekimler mahsuller e, fesadı uğrayınca. Ya Resulallah ekimler fesadı oldu deyince. Ya Rabbi dağlara, ağaçların diplerine diyor, ovalara yağdır. Ondan sonra tekrar Allah Azze ve Celle bu şekilde yağmuru gönderiyor ve bereket oluyor. İşte bu hadisi delil alarak Ebu Hanife demiş ki, yani özellikle hani imamın cemaati alıp bir tepeye götürmesi bunlar demiş, müstehap değildir. Sadece mescitte tutar, Allah Azze ve Celle'ye dua eder, Allah dilerse yağmur indirir demiş. Burada cumhura muhalefet etmiş. Yalnız bizim az önce getirdiğimiz hadis kimden? Amcasından rivayet etmişti. Öbbad İbni Temim radıyallahu anh. Onun rivayet ettiği hadis burada Ebu Hanife'nin zıttınadır. Bu hadis de senet olarak sahiptir. Bukhari ve Müslim muttefekun aleyh. İkisi bunda ittifak etmişler. Bu, bu, bu rivayeti yapmışlar. O yüzden asıl olan sünnette şekli nedir? İmamın cemaati alıp bir tepeye gidip iki rekat namaz kıldırdıktan sonra Allah azze ve celle'ye dua etmesidir. Peki nedir bu yağmur duasının sünnetleri? Birincisi insanların imamla beraber çıkmasıdır namaza ama nasıl bir şekilde böyle huşulu, zelil, hakir, Allah'a karşı muhtaç bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmaları? i̇bn Abbas'tan geliyor hadis. Kâil dedi ki... ...Karece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Mu'tedillem... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zelil olarak çıktı diyor... ...yağmur duasına. Yani Allah'a karşı zelil olarak. Haşa. Peygamber zelil değil, izzetlidir. Peygamber Allah'a karşı kul olmasından dolayı... ...Allah'a karşı zillet içinde bu duayı yaptı. Ve bu namazı kıldı aleyhissalatü vesselam. i̇bn Abbas'tan gelen bu hadis sebebiyle nedir? İşte kulun da... ...bugün mesela Müslümanların yağmur gibi bir sıkıntısı olmuş ol olsa... Müslümanların imamı cemaati alır bir tepeye çıkarlar. Beraber iki rekat namaz kılar. Allah'a dua derler. Allah da yağmur inşallah dilerse indirir. Aynı şekilde bu hadiste İbni Abbas radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazda hutbe verdiğini beyan ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kısa bir hutbe vermiş. insanlara vaaz etmiş. Başka bir sünneti, ikinci sünneti imamın namazdan önce ve sonra hutbe irad etmesi. Yani ikisi hakkında da rivayet var. Mezheplerin gene burada ihtilaf var. Şimdi onu zikredeceğiz inşallah. Nebi Sasal öncesinde ve sonrasında böyle bir hutbe verdiğine dair rivayetler sabit olmuştur. Bu namazın sünnet olduğunu söyleyenler hutbenin de sünnet olduğunda ittifak etmişler. Sadece İmam Ahmet'ten gelen bir rivayet buna muhalif. O hutbenin sünnet olmadığını söylüyor. Malikiler, Şafiler ve Ahmet'ten gelen diğer rivayete göre ve ilim ehlinin çoğunluğunun görüşü hutbenin namazdan sonra verilmesi görüşüdür. Cumhur ulemanın kavli budur. Yani yağmur namazına çıktığımız zaman imam ne yapar hutbeyi namazdan önce irad eder. Hangi hadisten dolayı? Abdullah İbni Zeyd'den gelen hadisten dolayı hadis isnad olarak sahih İmam Ahmet Bukhari e, bu hadisi tahrir etmişler, çıkarmışlar. Karece Resulullah sallallahu aleyhi ve ile akhira hadis aynı metinle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya çıktı diyor. E, ridası üzerinde sağını sonuna geçirdi. Solunu sağına geçirdi. Abdullah bin Zeyd'den gelen bu hadis, bu hadisin içerisinde e, na namazdan önce hutbeyi verdiğini ne yapıyor Abdullah bin Zeyd bize haber veriyor. Bu hadisi kendilerine delil edilmiş cumhur ulema. Gene aynı şekilde Ebu Hureyre'den gelen hadisten dolayı, Hadis gene İmam Ahmed'in Müsned'inde ve İbn Hibban'ın Sünen'inde geçiyor. Senet olarak gene çok kavi olmasa dahi az önceki hadis sahih olduğu için birbirini kuvvetlendiriyor bu hadisler. O yüzden yumuşak bir senedi olsa dahi inşallah muteberdir. Bunu hüccet edinmişler Ebu Hureyre'den gelen hadisi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in e e ezandan bilal ezan ve kamet getirdikten sonra "Sınma katabne ve Allah" diyor hadiste. Sonra bize hutbe irad etti ve Allah'a dua etti peşine diyor. Gene bu hadiste hutbenin şeyden, e, namazdan ne, ne zaman dedik? Namazdan sonra irad edildiğinin delilidir dedik. İşte buna benzer birkaç hadisi kendilerine delil edinerek dediler ki e, namazdan sonradır hutbe dediler. Ahmet'ten gelen diğer ikinci rivayete göre ise namazdan önce olmasıdır. Bu noktada da hadis vardır namazdan önce hutbe irad ettiğine dair gene Abdullah İbni Zeyd'den geliyor. O hadisin senedi de gene sahih, Bukhari ve Müslim tahric etmişler. Bu da gösteriyor ki aynı sahabeden sahih senetli iki tane hadis geliyor. İkisinde de farklı lafızlarla geliyor. Demek ki peygamber iki şekilde amel etmiş. Aleyhisselatü Burada neydir? İmam muhayyerdir. Dilerse namazdan önce hutbe verir. Dilerse namazdan sonra hutbeyi irad eder. Daha sonra iki rekat namaz kıldırarak da ne yapar? Eee bu namazı yerine getirmiş olur. 3. sünnet ise imamın kıbleye dönerek ellerini göğe kaldırarak dua etmesidir. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dua sırasında ellerini kaldırdığını hangi hadisten biliyoruz? İşte bu hadisten biliyoruz. Bu yağmur duası meselesinde nakledilen hadisten biliyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua sırasında Ellerini öyle kaldırdı ki diyor, koltuk altındaki beyazlıkları dahi gördük diyor haniste. Bu da dua sırasında elleri kaldırmanın cevazının delilidir. Yani Müslüman normalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlük kıldığı 5 vakit farz namazın adına elini kaldırıp hiç dua etmemiş. Buraya dikkat. Elini kaldırıp dua ettiği yer neresi? Yağmur duasına gittikleri zaman Peygamber sallam böyle yapmış. Buradan kıyas ederek alimler demişler ki Caizdir böyle bir şey Yani kişinin beş vakit namazdan sonra elini açıp dua etmesi Çünkü sahabeden bir kısmının böyle yaptığına dair rivayet var Peygamber onlara niye böyle yapıyorsunuz diye itirazda bulunmamış Bu da böyle bir fiilin caiz olduğunun göstergesidir Yani dua sırasında elleri kaldırıp göğe doğru koltuk altları görünecek şekilde dua etmek duasının, Yağmur namazının sünnetlerinden bir tanesidir Yine Abdullah İbni Zeyd'den geliyor hadis Aynı şekilde Bukhari rivayet etmiş ve darimi ona muvafakat etmiş bu hadiste. İmam Nevevi diyor ki Kâlel ulema alimler dediler ki Sünnetun fî kulli duâhi Liraf'il belâ'i en yerfâ yedeyhî ca'ilen luhûr-i keffehî ilessemâ. Her türlü belanın def edilmesi için Allah'a dua edildiği vakit ellerin güğe kaldırılıp avuç içlerinin böyle yukarı kaldırılıp sırtlarının da yere bakacak şekilde dua edilmesinin e, sünnet olduğuna alimler diyor icma etmişler, ittifak etmişler, bunu nakletmişler. Bu da İmam Nebevin'in söylediği gibi caiz olduğunun başka bir delilidir. Aynı şekilde son sünneti bu meseleyle alakalı peygamberin bazı dualar varit olmuş peygamberin sünnetinde. Bu yağmur duasında bazı dualar yapmış. Yağmur namazına has bazı dualar var. Mesela Allah'ım işte e, kullarını ıskayı sulandır yani. Onlara su ver, yağmur indir. Buna benzer birkaç lafızla peygamber sallallahu birkaç tane dua yaptı. Elinizdeki kitaplarda var. Buradan inşallah ezberleyin bunları. Peygamberin sünnetini ezberlemek adına. Birkaç şekilde gelmiş. Bunları yapmak da o dua sırasında gene muhakket sünnetlerden bir tanesidir. Tabi bu namazın keyfiyeti nasıldır? En yusalliyebihim rek'ateyni kesalat ile eğit. Bayram namazı gibi iki rek'at namaz kıldırmasıdır. Ve yeceharu fihime. Ve açıktan okur. Kıraatını açıktan yapar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Çünkü i̇bn Abbas'tan gelen hadiste diyor ki vasallerek salla rek'ateyni kema yusalleli Bayram namazını kıldırdığı gibi kıldırdı diyor. iki rekat ve aynı şekilde Abdullah bin Zeyd'den gelen hadise i ve sallayarak salley rak'atayn il-jahra yani açıktan ne yapmış? Kıraat yapmış. Sesli okumuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu namazda kıraatını okuduğu Kur'an'ını. Evet, yağmur duası ile alakalı meseleler bunlar inşallah. Şimdi diğer mesele sucudu tilave. Yani tilavet secdesi. Nedir bu? Yani Kur'an'da bazı ayetler vardır. Bu ayetler okunduğu zaman Allah'a secdeden bahseder. Burada işte bu yapılan secdenin adı nedir? Tilavet secdesidir. Alimlerin yanında. Bunun fazileti nedir? Ebu Hureyre'den gelen hadis var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Nebise Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Adem oğlu secde ayetini okur, secde ederse. İ'tezeleşşeytan yap ki. Şeytan ağlayarak uzaklaşır diyor. Yakul der ki ya ile Yazıklar olsun der diyor. Umre bis sucudu fesezede. Felehul cenne. Ademoğluna secde emredildi de o da secde etti cenneti kazandı. Ve umirtu bis sucud. tu Bana secde emredildi ben isyan ettim. Fellin Benim içinde ne vardır? Ateş vardır diyor şeytan. Yani biz secde ettiğimiz anda... Şeytan ağlayarak bizden uzaklaşıyor, kaçıyor kendi hatasına biz düşmediğimiz. Için. Bu hadis Müslim'in sahihinde, İmam Ahmed'in Müslim'inde tahric ettiği sahih senetli bir hadis. Gene başka hadisler var buna benzer. Secdenin faziletiyle alakalı. Gene Ebu Hureyre'den geliyor şefaat hadisinde, hatta izâ erâdallâhu rahmeten men erâde min Allah ateş ehline rahmet edeceği zaman, tabii ateş ehlinden kime rahmet eder Allah? Müslüman günahkar Müslümanlar. Emarallahu'l melekete en yuhricu men kana ya'budu Allah. Allah'a ibadet edenleri ateşten çıkarmalarını emreder melekleri. Feyukhricunuhum <gülüyor> onları çıkartırlar. Feyarifunuhum bir esar is Onları secdelerin izinden tanır melekler. Secdenin fazileti budur. Yani biz her tilavet secdesi -so okuyup secde ettiğimizde sonuçta kıyamet günü bu bizim anlımızda parlaklık olarak bize geri dönecektir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kendisine cennete sokacak ameli sorduğu zaman sahabe ona diyor ki aleyke bi kesreti sucud. Sana tavsiyem çokça secde etmendir diyor. secdeten illa rafa'at Allah biha daraca. Senin işte Allah için yapacağın her bir secdeyle Allah ne yapacak? Senin bir dereceni arttıracaktır diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte buna benzer birçok hadis secdenin faziletini ne yapıyor? Gösteriyor gene peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, cennette arkadaş olmak isteyen sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Çokça secde ederek bana yardım et bunun için diyor. Nefsine bu konuda yardım et. Nedir o? Cennette peygambere komşu olmak isteyen ne yapacak? Secdeyi çok çok arttıracak. Bu da secdenin faziletini gösterir. Peki hükmü nedir bu secdenin? Alimler bunun meşru olduğuna icma ettiler. Birçok ayet ve hadisten dolayı İbni Ömer'den gelen hadis bunun bir örneğidir. Kendi Nebi sallallahu aleyna suğra fîhe secde. Secde ayeti olan bir sure okurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor. Feyes ve nes O secde ederdi biz de onunla beraber secde ederdik diyor. Onunla beraber ne yaparmış sahabe de secde ederlermiş bu hadiste Tilavet secdesinin varlığının delilidir. Fımektelefu fil vücube ala kavleyin. iki görüş üzere de vacipliğinde ihtilaf ettiler. Yani vacip midir değil midir? Birinci grup dediler ki bu vaciptir. Tilavet secdesi vaciptir. Kimin mezhebi bu? Ebu Hanife, süfyan es Sevri, İmam Ahmet'ten gelen bir görüş. Ve Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin görüşü bunun vacip oluğudur. İkinci görüş ise... Müstahap olduğu görüşüdür, vacip değildir demişler. Bu da kimin? Cumhur'un görüşü. Malik, Şafi, Evza'i, Leyt, Ahmet, İshak ve Ebi Sevr ve Davud ve İbni Hazım. Bunların mezhebidir ki inşallah şimdi delilleri gelecek. Müstehaptır diyenlerin delilleri daha evet. kuvvetlidir. Ebu Hanife ve İbni Seymiye bu meselede ne yapmıştırlar? Hata etmiştirler. Neyi delil edindiler? Dediler ki Allah ayette diyor ki Feme lehum la onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar. Ve iza kuri alayhimul kur'an la onlara Kur'an okuduğu zaman onlar secde etmiyorlar. Ayetini vaciptir diyenler ne yaptılar? Delil getirdiler. Dediler ki eğer dediler vacip olmasaydı Allah burada zemmetip kötülemezdi böyle yapmayanları dediler. Sonra dediler ki Araf suresinde O'na secde edin, ibadet edin ayetini delil getirdiler. Burada emir sigasıyla gelmiş o yüzden vaciptir dediler. Bu iki ayet dediler. Bir tane daha ayet delil getirdiler. Vacip olduğunu gösterir dediler. Cumhur ise onlara şöyle cevap verdi. Bahsettiğiniz ayetteki Allah Azze ve Celle'nin zemmet kötülediği insanlar iman etmeyen namazı külliyen terk eden kafirlerdir. Allah onları zemmetmiştir. Yoksa tilavet secdesi yapılında secdeyi terk edenleri değil dediler. Aynı şekilde dediler ki sizin delil getirdiğiniz iki ayette de dediler vücubluğuna delil yoktur dediler. Çünkü dediler burada başka nasla peygamberin böyle yapmadığını birazdan hadisler gelecek. Peygamberin her secdede secde etmediğini var olduğundan dolayı bu vücubiyeti neye indirir? Müstehapla indirir. Yani sünnettir vacip değildir dediler. Zeyd İbni Sabit'ten gelen hadiste diyor ki... ...Kara'tu alen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... ...Pegamber sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudum. Necm suresinde tilavet secdesi var. Felem yescud fiha. ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen secde etmedi diyor. Ve fi rivayet... ...başka bir rivayete... ...felem yescud minne ahed... ...bizden kimse secde etmedi diyor. Bakın bu hadis neyi gösteriyor? Bu ayetlerdeki veya hadislerdeki emrin... müstehapla delalet ettiğine, vaciple delalet etmediğine işaret ediyor... Bu yüzden burada isabet eden cumhurdur. Ebu Hanife ve İmam Şeyhul İslam İbn Teymiyye burada isabet etmemişler. Vallahu alem. Peki önemi nedir? Tilavet secdesinin İttafa'al fuqaha ala enne sujud tilava yahsul dediler ki bu dediler bir secdenin hasıl olmasıdır. Fakihler burada icma ettiler. Yani ecir kazanmaktır sonuçta. Başka bir şekilde ne dediler? Dediler ki bu secde şu şekilde yapılır. Tıpkı namazdaki secde gibi ellerin işte dize konması, şey pardon, ellerin yere konması, alnın, burnun, ayakların yere konması, dizlerin yere konması şeklinde yapılır. Yani tıpkı namazdaki secde gibi. Namazdaki secdede kaç ağza değiyordu? Alın, eller, burun, dizler ve ayak parmak uçları tabi bu kollar neydi men edilmişti köpekler gibi ne yapmayın kollarınızı yaymayın diyor o yüzden ne yapmayacağız oraya koymayacağız yedi ağzlar üzerine secde edeceğiz işte tilavet secdesi de aynı namazdaki gibi böyle secde yapılır peki burada şey gerekir mi tıpkı namazdaki gibi tekbir almak gerekir mi burada tekbir almak gerekmez sahip görüşe göre İbn-i Teymi'ye Rahimullah Fetavah 23. cilt 165. sayfada diyor ki maruf bu bu peygamberden bilinen sünnettir. Yani peygamber tekbirsiz ve sonunda da selamsız bir şekilde tilavet secdesi yapmıştır. Ve aleyhi hammetu selef. Selefin çoğu da bu hal üzereydiler diyor. Ve huvel mansunsa anil emmetil meşhurin. Meşhur imamlardan da bu şekilde bize ulaştı sahih haberler. Yani peygamber tilavet secdesinde başlangıç tekbiri almamış ve secdeyi bitirdikten sonra da selam verip çık, hani namazdaki bir fiilde bulunmamış. Sadece Ayet okunur okunmaz secdeye gitmiş, secdede Rabbini tespih etmiş, ondan sonra kalkmıştır. Tilavet secdesinin yapılış şekli sünnette bu şekildedir. Fakat şöyle nakiller görebilirsiniz. İbn Abdülber temhitte naklediyor. Ahmet'ten Ebu Hanife'den <gülüyor> ve Şafii'den şöyle diyor. Vel fiha an-Nebi sallallahu tekbirat la min illa ibada. Diyor ki peygamberden tekbir aldığı varit olmuştur. Başla, yani giderken gitme noktasında tekbir alıp gittiğine dair yalnız başka bir ibadetmiş gibi hani o selam verme var ya çünkü o selam neyden çıkış ibadetten çıkıştır. Halbuki bu selam e, bu tilavet secdesinde değildir zatında ibadet değildir. Hani emredilen yapılması başı sonu olan bir ibadet değil. Şekli var. Peygamber sadece tekbir almış secdeye gitmiş ondan sonra kalkmış. Bu şekilde yapmıştır diyor İbn-i ve bu görüşü dört mezhep imamına dayandırıyor. Şöyle bir rivayet de görebilirsiniz. Hadis kaynaklarında bu hadis de Ebu Davud ve Beyhaki'nin sünenlerinde geçiyor. Nebi sallallahu bize Kur'an okudu diyor. Feza marra bisecde kebbera. Secde geçtiği zaman tekbir aldı ve secde vasecetna biz de onunla beraber secde ettik. Bu senet olarak zayıf bir hadis. Yani İbn Abdülber de zaten bu görüşü söylerken kime dayandırdı? Bu zayıf hadise dayandırdı. Hem alimlere görüşleri olduğunu söyledi ama hadis Vudavut'ta e, geçmesine rağmen Beyhaktır'a geçmesine rağmen senet olarak zayıftır. Yani direkt secde etmek asıl sahi olan görüştür ihtilata rağmen. Bizim kabul ettiğimiz görüş. Peki seyif secdesinde abdest almak veya kıbleye dönmek şart mıdır? Bunlar illa e, tilavet secdesi yapmak için gerekli olan şartlardan mıdır? Cumhur ulema Tilavet secdesinde e, Namazda koşulan şartların Şart olmadığını zikretmişler Nedir namaz neyle olur abdest. İşte abdest olması Gerekir kıbleye yönelilmesi gerekir Cumhurun görüşü bu noktada Bunların Tilavet secdesinde şart olmadığıdır Tabi gene ihtilaf var biz neyi zikrediyoruz Cumhurun görüşünü zikrediyoruz İbn-i ve Şeyhul İslam İbn-i Teymiye bunların şart olmadığı Görüşüne gittiler tıpkı namazdaki gibi Bilakis dediler, hani namaz başlı başına bir ibadettir. tilave secdesi başka bir ibadettir. Gene Bukhari'nin, Şabi'nin, Tabi'nin büyüklerinden, Abdullah Ömer'in mezhebi de bu meselede böyledir. Yani abdestsiz bir şekilde kişinin tilave secdesi yapabileceğidir. Tabi, aynı şekilde. i̇bn Abbas'tan gelen hadis var. Ennen Nebis Azam secede bin Necb ve secede ma'hu'l muslimun. Peygamber Efendimiz Necm suresini okuduğu zaman secde etti. Müslümanlar da onunla beraber secde ettiler. Vel müşrikler de o anda secde etmişler. Vel cin ve'l ins. ve ins herkes o anda secde etmiş. Böyle bir rivayet var. Bu Bukhari'nin Tirmizi'nin sahih senetle rivayet ettiği hadis. İşte bu hadisi delil alıyorlar. Hani abdestin şart olmadığını, abdestin teravih secdesinin şart olmadığını bu hadisi delil getirmişler. Bukhari diyor ki Müşrik, vudu. müşrik necistir onun abdesti olmaz buna rağmen onlar bile tilavet secdesine katılmışlar diyor İmam Bukhari. Gene Şevkani diyor ki sayı hadislerde diyor hani bunun şart olduğuna dair hiçbir ibare yoktur diyor. O da bu hadisi yorumlarken diyor ki müşrikler necistir onların abdesti yoktur buna rağmen onlar bile secde ettiğine göre diyor ittifakla Müslüman da ne yapabilir? E, abdestsiz bir şekilde tilavet secdesini yerine getirebilir demişler. Peki secde ayeti okunduğu sırada eğer biz mesela yürüyorsak bir bineğin üzerindeysek yani o anda secde etmeye müsait bir konumda ve halde değil isek nedir burada hükmü? i̇bn bir şey benim sahih senetle musannefinde rivayet ettiği bir hadis var. Diyor ki i̇bn Ömer radiyallahu anhu e, bineğinin üzerindeyken secde ayetini duyduğunda ima ile secde yaptı. İma ile. Yani başıyla. Hani mesela biz hasta olduğumuzda ne ile namaz kılarız? İma ile namaz kılarız. O da başımızla. Şimdi Türkiye'de yanlış amel edilen noktalardan bir tanesi de budur. Mesela sakatlar otururken belinden büküyorlar. Halbuki belden bükülmez. İma başla olur. Hafif büker o rükudur, Tam büker kafasını o da secdedir. Yani oturan kişinin namazı bu şekildedir. İbni Ömer radiyallahu anhu da tilavet secdesi ayetini duyduğu zaman ne yapıyor? Başıyla ima ederek secdesini yerine getiriyor. O yüzden biz de arabada mesela Kur'an dinlerken kulağımızda eğer secde ayeti duyarsak ne yapabiliriz? O anda Allah azze ve celle ima ile secde yapmamız caizdir. E ejmal ulema ala an hukmu sujudu Alimler şunu icma ettiler ki bu ayeti okuyan kişi ister namazın içinde olsun ister namazın dışında olsun ne yapması meşrudur. bu kişinin bu secdeyi yapması meşrudur dediler. Çünkü namazın içinde bazen biz kıraat ederken secdâ ayetleri gelir. O sırada hani olaanın dışında alışılmanın dış alışılmışın dışında imam tekbir alır direkt secdeye gider secde yapar sonra kalkar kıraatına kaldığı yerden devam eder. Ama işitende ihtilaf etti alimler hel aleyhi sucudu emle. Peki tam okuyanın tilavet secdesini yapması gerekiyor da işitenden de bunu yapacak mı? Burada iki görüş var. Eğer işiten kişi ister kastetse de kastetmese de sıf işitmesiyle mutlak manada onun üzerine secde etmesi hükmü bina olur, gerekir demişler. Ebu Hanife ile İmam Şafii'nin görüşü ve İmam Malik'ten de bu rivayet edilmiş. İkinci görüş ise sadece o ayeti işitmeyi kastediyorsa, yani kulağını oraya vermiş, onu dinlemeyi irade etmişse o kişiye de tilavet secdesi gerekir demiş. Kim bu görüşe gitmiş? İmam Ahmet ve İmam Malik'ten gelen diğer görüşe göre. Onlar da İbni Ömer'den, gelen hadisi delil edinmişler bu görüşlerine. Bu da sahih senetli bir hadisli İbni Ömer'den gelen. Gene İbni Mesud'dan gelen diğer sahih hadisi bunun senet olarak pardon hasen ama diğer hadis sahih olunca birbirlerini kuvvetlendiriyorlar. İbni Mesud'dan gelen bu hadisi de delil alarak demişler ki bunlarda e, tilavet secdesini eğer kasıtlı işitirsek, kulağını oraya vermişse onun secde etmesi gerekir. Ama sırf yoldan geçerken duydu diye onun üzerine secde gerekmez demişler. Peki demişler nehyedilen menhi olan vakitlerde yani namazdan nehyedildiğimiz vakitlerde tilavet secdesi yapabilir miyiz? Alimlerin hepsi ne demişler? Caizdir demişler. Ekseri ulema ilim ehlin ekserisi şey görüşü de olsa, nehyedilen vakitler dahi olsa tilavet secdesi yapılır demişler. Bazıları bunu kerik görmüşler. Bir de zayıf hadis getirmişler ama zayıf hadis dediğimiz gibi ne değildi? Bütçet değildi. Bunu hükçet olarak kabul etmiyoruz. Peki bu secde ayetini tekrar ediyorsak. Mesela hafızsa bir adam veya Kur'an'dan ezber yapıyorsa ve o ezber yaptığı yerde de secde ayeti varsa tekrar tekrar o ayeti okuyorsa ona düşen nedir? Bir kere okumasıdır demiş Cumhur Ulema. Gene Ebu Hanife burada onları bir muhalefette bulunmuş. E şimdi Cumhur Ulema demiş ki bir kere Kur'an'ı okumadan önce secde yapsa. Tekrar tekrar okuduğunda onun üzerinden mükellefiyet kalkar demişler. Ebu Halif'i yok sonunda yapması gerekir demiş. Burada böyle bir muhalefet olmuş. Vallahu alem Allah en iyisini bilir. Ama sonuç olarak biz tekrar tekrar okuduğumuz secde ayeti olursa bir kere tilavet secdesi yapmamız bizim üzerimizden o yükümlülüğü ne yapar? Kaldırır. Namazda tilavet secdesi nasıl olur? Özellikle Müslüman şeye dikkat edecek. Mesela Necm suresinin son ayeti, tilavet secdesi ayetidir. Eğer kıraatını o ayetle bitirirse ruku ile e, tilavet secdesi birbirine karışır. Burada İbni Ömer'den rivayetler var. Diyor ki hadiste ruku'ya da gidebilir kişi. İlla tilavet secdesi yapması gerekmez. Ama bazıları demiş ki tilavet secdesi yapar, secde gider kalkar. Ondan sonra tekrar tekbir alır ruku'ya gider demişler. Ama burada hani bu e, ihtilafa bu sıkıntıya düşmemek için Müslüman'ın yapması gereken son Kıraat'ın son ayetini Tilavet secdesi yapmamasıdır Tilavet secdesi yapacaksa da Secdeye gider kalkar Bismillah der başka bir sureden başlar Mesela Okumaya başlar onu bitirir Ondan sonra Allah'a bak deyip Rukuya gider demiş alimler O yüzden e, namaz içinde de Eğer tilavet secdesi geçer ise Ne yapar imam? Tekbir alır Direkt secdeye gider Birçok hadis bu konuda sabit olmuştur Peki bu secde ayetlerinin yerleri nereleri? Kur'an'da İhtilaflı olan bazı ayetler var. Şimdi her ayet secdenin geçtiği her ayet secde ayeti değildir. Üzerinde ittifak olan ayetleri sayacağım ben şimdi. Not alın inşallah. Birinci ayet Araf suresindeki 2'den 6. ayete kadar olan kısımdır. Bu, bu sırada şey var ayetlerde diyor ki innellediğine Rabbi rabbike la istekbiruna an ibadatih O rabbinin yanında olanlar ona karşı ibadete müstekbir olmayanlar ve subihunahu ve onu tesbih eder ona secde ederler. İşte Araf suresindeki bu ayette ne demiş alimler ittifakla bu tilavet secdesi ayet eder demiş. Sonra Rahat suresi 15. ayet velillahi yescudun men fis semawati vel ard bile guduvî vel işte bu ayette de bahsettiğimiz Rad Suresi 15. ayette de tilave sevdesi gerekir alimler ittifakla nakletmişler. Nahl Suresi'ndeki 49 ve 50. ayet. Velillâhi yescudü mâ ve göklerde olan her şey Allah'a secde eder. Min debetin vel melâike ister hayvanlar yaratıklar olsun ister melekler olsun ve hum Allah'a karşı Kibirlenmezler. Yekâfûne rabbehum. Rablerinden korkarlar. Min fevkihim. Üstlerindeki rablerinden. Burada da Allah'ın gökte olduğunun başka bir delili vardır. Tabi gördüğümüz gök değil. Yedi kat semanın üzerinde. Ve ef'alûne me Emredildiklerinde yaparlar ayeti. İşte bu ayette ittifakla tilavet secdesi ayetidir. Gene İsra suresinde 108 ve 109. ayetler. 107'den 109. ayete kadar olan kısım bu İsra suresindeki bu ayette tilavet secdesi ayetidir. Meryem suresinde namaz kılmayanların gayya ile karşılaşacağını bahsettiği 59. ayet de aynı işi 58. ayette aynı şekilde tilavet secdesi ayetidir. Hac suresi 18. ayet. Aynı şekilde e, tilavet secdesi ayetlerinden biridir. İttifak vardır bunda tilavet secdesi olduğunda. Furkan suresi 6. ayet vayyaka ilelâhumu'sjudu lirrahman onlara rahmana secde edin denildiği zaman galu ve men rahmanu anescudu limâ ta'murunâ ve zâdahum nufûrâ rahman dediğinizle de kimdir biz ona mı secde edeceğiz dedi kafirler İşte bu ayette de tilave secdesi tilavet vardır. Tilave secdesi vardır ittifakla. Furkan suresi 6. ayetleri bu. 4 defa okudun 4 defa secdemeyeceksin. Yok bir kere yapacağız sonra. Furkan 6. ayet. Nemil suresi 25 ve 26. ayetler gene ittifakla tilavet secdesi ayetidir. Aynı şekilde. 25 ve, 26. 25 ve 26. Aynı şekilde secde suresi 15. ayette ittifakla ulemanın ittifakıyla tilavet secdesi ayetidir. 10. Fussilet suresindeki ayettir. O da 37 ve 38. ayetler Fussilet suresi. Bu ayette tilavet secdesi ayetidir. Delili, şimdi bunlar ittifakla kabul edilen 10 tane ayetti. Bunlarda ittifak var tilavet secdesi olduğunda. Şimdi ihtilaf olan fakat delili sahih olan. Yani ihtilaf var. Bazılar demiş şimdi sayacağımız ayetler tilave secdesi değildir. Bunlar tilave secdesidir diyenler de sahih rivayetler getirmişler. Yani o yüzden bunlar da kuvvetli. Birin bir saniye hemen söylüyorum. Sat suresi 24. ayet. Sat suresi 24. ayet. Aynı şekilde ihtilafla beraber tilave secdesi ayetidir. En'am suresi 84. ayetten 90. ayete kadar gene nedir? İhtilafla beraber tilave secdesi ayetlerinden bir tanesidir. Evet. Bunun ihtilaf olanlar da bu kadar. Bir tane daha verdesin. Yani, şey Onlarda işte ihtilaf var. Burada gelecek şimdi Alak suresindeki evet, ayet. Alak Aynı şekilde on da yazın inşallah. Alak suresi 19. ayet. Yani gene ulema bunun tilavet seydesi olduğunu söylemişler. İnşikak suresi Kaşınayım. İnşikak suresi 21. Alak 19 İnşikak suresi 21. ayet. Fe la kure Onlara ne oluyor? İman etmiyorlar ve Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. İnşikak suresi 21. ayet de aynı şekilde secde ayetidir. Ve Necm suresi son ayet. Dedik ya tilavet seylesinir. Şimdi ayet o son söylediğim Necim suresi son ayet. Necim ittifak var değil mi? Ha, ittifak var burada. Necim suresi son ayette aynı şekilde tilavet seyidesidir. Bir tane daha şimdi söyleyeceğim ama bundan bu noktada gelen hadis senet olarak sahih değil. Zayıf. Zaten ihtilaf var. Çoğu kabul etmemiş. Haç suresindeki ayet Haç suresi 77. ayet. Ama ben Fadail ile ameldir. Sünnette de bunun aslı vardır. Ben bu ayette de tilavet secdesi yap yapmak istiyorum diyen bir adam da yapabilir. Biz fadail ile amel meselesini anlatmıştık. Fadail ile amelle e, cumhur amel etmiyordu böyle bir şeyle ama Hanifilerin yanında böyle bir şey vardı. Hadis zayıf da olsa ve şeriatta bu amelin aslı varsa eğer ibadette teşvik ediyorsa takvaya teşvik ediyorsa bununla amel edilir diyorlardı Hanif ile. O yüzden bu görüşe göre bu Hac suresi 77. ayetteki e, tilavet secdesi noktasında da Müslüman amel etmesi caizdir inşallah. Dilerse amel edebilir. Burada kalalım haftaya sehif secdesi gelecek. İhtilafın çok olduğu bir mesele. Sonunda şükür secdesi var inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğinden Bir kötülük varsa nefsimizden ve şeytanımızdandır. <gülüyor> Subhanek Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa